Esselamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Evet kardeşlerim, El-Lulu ve Mercan kitabının okumaya devam ediyoruz. Ve yolcuların namazı ve bunun kısaltılması ile ilgili bölümü okuyacağım inşallah hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle dedi. Ben Allah Resulü aleyhisselam ile birlikte korku namazının kılınmasında hazır bulundum. Bizi iki saf yaptı. Bir saf Allah Resulü'nün arkasında durdu. Düşman da bizimle kıble arasında bulunuyordu. Peygamber tekbir aldı. Biz de beraberce tekbir aldık. Sonra kıraatın ardından Ruku'ya vardı. Biz de beraberce Ruku'ya vardık. Sonra Ruku'dan başını kaldırdı. Biz de beraberce kaldırdık. Sonra Allah Resulü ve kendisini takip eden halk secdeye gitti. Geride bırakılan saf düşman karşısında durdu. Peygamber ve kendisini takip eden saf, sucudu bitirip kalkınca gerideki saf secdeye vardı ve kalktılar. Sonra geride bırakılan saf ileri geçti. Öndeki saf da geriye çekildi. Sonra kıraatın ardından peygamber ruhkuya vardı. Biz de beraberce ruhkuya vardık. Sonra rukudan başını kaldırdı, biz de beraberce kaldırdık. Sonra peygamber ve ilk rekatı kılarken geride bırakılmış olup şimdi hemen peygamberin ardında bulunan saf secdeye vardılar. Bu sefer geride düşman karşısında bulunan saf kalktı. Peygamber ile kendisini takip eden saf secdeyi bitirince geriye bırakılan saf secdeye gidip secde ettiler. Sonra peygamber selam verdi, biz de beraberce selam verdik. Cabir sizin şu muhafızlarınızın valilerini, emirlerini korumak için yaptıkları gibi dedi. Sahih Müslim hadis numarası 1387 Sel bin Ebu Hasme radiyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü aleyhisselam korku zamanında ashabına namaz kıldırdı. Sahabeleri kendi arkasında iki saf yaptı.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 Daha arkada bulunanlar bir rekatı kılıncaya kadar kendisi ayakta kaldı. Sonra arkadakiler öne geçti ve önlerinde bulunanlar da geriye gittiler. Allah Resulü yeni gelenlere de bir rekat kıldırdı. Sonra geri çekilenler bir rekat kılıncaya kadar oturdu. Sonra selam verdi. Sahih Müslim 1389. Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle dedi: Allah Resulü ile beraber gazada bulunuyorduk. Nihayet Zatür Rik'a'ya varıp gölgeli bir ağaç yanına geldiğimizde bu ağacı Allah Resulüne bıraktık. Mütakiben müşriklerden biri çıka geldi. Allah Resulü'nün kılıcı da bir ağaçta asılmıştı. Gelen müşrik bedevi peygamberin kılıcını alıp kınından sıyırarak Allah Resulü'ne "Benden korkar mısın?" dedi. Allah Resulü "Hayır, korkmam." dedi. Bedevi benim tecavüzümden şu anda seni kim koruyabilir dedi. Resulullah beni senden Allah korur dedi. Bu sırada Allah Resulü'nün sahabeleri yetişip onu tehdit ettiler. Bunun üzerine Bedevi kılıcı kınına soktu ve ağaca astı. Arkasından namaz için çağrı yapıldı. Allah Resulü bir gruba iki rekat kıldırdı. Sonra onlar geri çekildiler. Diğer gruba da iki rekat kıldırdı. Rabi Allah Resulünün dört rekat cemaatin iki rakat namazı oldu dedi. Allah Resulünün dört rekat cemaatin iki rakat namazı oldu dedi. Sahih Müslim hadis numarası 1391. Abdullah bin Ömer an Allah Resulünü aleyhisselam şöyle derken dinlediğini nakletmiştir. Herhangi biriniz cuma namazına gelmek istediğinde yıkansın. Sayih Müslim, hadis numarası 1393. Ömer bin Hattab radiyallahu an Hazreti Peygamber yıkanmayı emrederdi demiştir. Sayih Müslim, hadis numarası 1395. Ömer radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam sizden birisi, Cuma namazına gelirken yıkansın buyurmuştur. Sayih Müslim, hadis numarası 1396. Ebu Said Hudri'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber aleyhisselam, Cuma günü yıkanmak her bali olana vaciptir buyurmuştur. Sayih Müslim, hadis numarası 1397. Hz. Ayşe validemizin radıyallahu anh naklettiğine göre, Hz. Peygamber zamanında gerek Medine'ye yakın menzillerinden, ve gerekse Medine etrafındaki köylerden Cuma namazında nöbetleşe hazır bulunurlardı. Sırtlarında yün abalar olduğu halde toz toprak içinde gelirlerdi ve vücutlarına toz toprak siner, bedenlerinden ter kokusu yayılırdı. Benim de yanlarında olduğum bir sırada bunlardan birisi Hz. Peygamberin huzuruna geldi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam hiç olmazsa bu gününüz Cuma günü için iyice yıkanıp temizlenseniz buyurdu. Sayih Müslim hadis numarası 1398. İbni Abbas radiyallahu an Hazreti Peygamberin aleyhisselam, Cuma günü yıkanma hususundaki sözünü zikretti. Sayih Müslim 1401. Ebu Hüreyre radiyallahu an rivayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber aleyhisselam her hafta kusul edip bütün vücudunu yıkamak, Cuma'ya giden her Müslüman üzerine Allah'ın bir hakkıdır buyurmuştur. Sayih Müslim, 1402. Ebu Hüreyre radiyallahu an Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Her kim cuma günü cünükluktan temizlendiği gibi yıkanıp sonra ilk vakitte cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi, ikinci vakitte giderse bir sığır kurban etmiş gibi, üçüncü vakitte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi, dördüncü vakitte giderse bir tavuk sadaka vermiş gibi, Beşinci vakitte giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. İmam hutbeye çıkınca melekler hazır olur hutbeyi dinlerler. Sayih Müslim 1403 Ebu Hureyre radiyallahu anh haber verdiğine göre Allah Resulü aleyhisselam Cuma günü hutbe İmam hutbe okurken arkadaşına sus desen dahi boş konuşmuş Cuma'nın sevabını kaçırmış olursun buyurmuştur. Sayih Müslim 1404 Ebu Hureyre radiyallahu an haber verdiğine göre Hz. Peygamber cuma gününden bahisle onda öyle bir vakit vardır ki hiçbir Müslüman kul namazda bulunup ve o saate rast getirip Yüce Allah'tan bir şey dilemez ki Allah ona dilediğini bahşetmesin buyurmuştur. O vaktin kısa olduğunu anlatmak için eliyle işaret etmiştir. Sayih Müslüm 1406 Ebu Hureyre'nin radiyallahu an haber verdiğine göre Allah Resulü aleyhisselam bizler kitap ehline nazaran daha sonra gelenleriz. Kıyamet gününde ise en önde bulunacağız. Çünkü bizden başka kendilerine kitap verilen her ümmet bizden öncedir. Bize ise kitap onlardan sonra verildi. Bir de Allah'ın bize farz kıldığı şu cuma günü yok mu? Allah bizleri ona hidayet buyurdu. Binaneley halk bunda bize tabi olacaktır. Yahudilerin ibadet günü yarın, Hristiyanların ise daha sonraki gündür buyurmuştur. Sayih Müslim 1412. Selbinsat radıyallahu an şöyle anlatır: Biz ancak cuma namazından sonra kaylule gündüz uykusu yapar ve yemek yerdik. Sayih Müslim 1422. Seleme bin Ekvar radıyallahu an şöyle anlatır: Allah Resulü Aleyhisselam ile birlikte güneş ortadan Batıya meylettiği zaman Cuma namazını kılardık. Sonra dönüp giderken gölge yerleri araştırırdık. Sayih Müslim 1423 İbni Ömer radiyallahu an şöyle anlatır. Hz. Peygamber aleyhisselam Cuma günü tıpkı sizin şimdi yaptığınız gibi ayakta hutbe okur, sonra oturur, sonra yine ayağa kalkardı. Sayih Müslim 1425 Cimabir bin Abdullah radiyallahu an şöyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselam cuma günü ayakta hutbe okuyordu. Bu sırada Şam'dan bir kervan geldi. İnsanlar o kafileye doğru gittiler de peygamberin yanında sadece 12 kişi kaldı. Bunun üzerine onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar da seni ayakta bıraktılar ayeti indirildi. Sahih Müslim 1428. Yağla bin Ümeyye'nin radıyallahu an Saffan bin Yala'dan onun da babasından rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamberin Aleyhisselam minberde cehennemde seslenirler. Ey Malik ayetini okurken işittiğini haber vermiştir. Sahih Müslim 1439. Cabir bin Abdullah radiyallahu şöyle haber vermiştir. Hz. Peygamber aleyhisselam cuma günü hutbe okurken meclise biri girdi. Peygamber ona ey filen sen namaz kıldın mı diye sordu. O da hayır dedi. Bunun üzerine kalk da namaz kıl buyurmuştur. Sahih Müslim 1444 Ebu Hureyre'nin radiyallahu rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam cuma günü sabah namazının ilk yakatında Elif, La, Min, Tenzilü, Secde 32 ve ikinci rekatte ise Her eta alel insani İnsan 76 okurdu. Sahih Müslim 1455 Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Cuma'yı kıldığı zaman evine gider ve orada iki rekat daha namaz kılardı. Sonra da Allah Resulü Aleyhisselam şöyle böyle yapardı derdi. Sayih Müslim 1460. i̇bn Abbas radiyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam, Ebubekir Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Ramazan bayramı namazında hazır bulundum. Bunların hepsi de namazı hutbeden önce kıldırır sonra da hutbeyi okurlardı. Bir defasında Hz. Peygamber'in aleyhisselam hutbeden sonra minberden aşağıya indiğini, cemaatin dağılmaması için eliyle oturun işareti yaptığını görür gibiyim. Sonra yanında Bilal olduğu halde erkeklerin saflarını yara, yara kadınların bulunduğu yere geldi. resul Ekrem ey peygamber mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamaları, Şartıyla sana biat etmeye geldikleri zaman ayetini okuduktan sonra kadınlara ''Sizler bu biat üzere sabit misiniz?'' diye sordu. İçlerinden kim olduğu bilinmeyen bir kadın ''Evet ey Allah'ın Resulü'' dedi. Diğerleri cevap vermedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ''Öyleyse sadaka verin'' buyurdu. Bilal elbisesini yayarak ''Babam annem size feda olsun. Haydi gelin atın'' dedi. Onlar da halkalarını, yüzüklerini Bilal'in elbisesi içine atmaya başladılar. Sayih Müslim 1464 Cabir bin Abdullah radiyallahu an şöyle haber vermiştir. Ramazan bayramında Peygamber aleyhisselam ayağa kalkıp önce namaz kıldırdı. Sonra da halka hutbe irad etti. Hazreti Peygamber hutbeyi bitirince indi ve kadınların yanına geldi. Bilal'in eline dayanarak kadınların öğüt ve nasihatte bulundu. Kadınlara öğüt ve nasihatte bulundu. Bu sırada Bilal elbisesini açmış, kadınlar da sadakalarını oraya koyuyorlardı. Sahih Müslim 1466 İbni Abbas radiyallahu ve Cabir bin Abdullah Ensari'nin radiyallahu anh rivayetinde İbni Güreyç şöyle dedi. Ataya İbn Abbas ve Cabir bin Abdullah Ensari şöyle dedi. Ne kurban bayramı ne de Ramazan bayramı günü ezan okunurdu. İbni Cüreyç der ki sonra bir müddet geçince Ataya aynı meseleyi sordum. Bana Cabir bin Abdullah Ensari şöyle dedi. Ramazan bayramı günü imam namaza çıkarken veya çıktıktan sonra namaz için ne ezan ne kamet ne Nida ve ne de herhangi bir şey vardı. O gün ne Nida vardır ne ikamet. Sayih Müslim 1468. İbn Ömer radıyallahu an şöyle anlatır. Peygamber Aleyhisselam, Ebu Bekir ve Ömer bunların hepsi de iki bayram namazını hutbeden önce kıldırırlardı. Sayih Müslim'deki hadis numarası 1471. Ebu Said Hudri radiyallahu an şöyle anlatır. Hazreti Peygamber aleyhisselam kurban ve Ramazan bayramı günlerinde namaz için namazgaha giderdi. Orada önce namaza başlardı. Namazı kıldırıp selam verince cemaat namaz kıldığı yerde otururken ayağa kalkar ve cemaate dönerdi. Şayet bir müfreze gönderme durumu veya kendisinin bir başka şeye ihtiyacı varsa, Bundan bahseder, gereğinin yapılmasını emrederdi. Hutbesinde sadaka veriniz, sadaka veriniz, sadaka veriniz buyururdu. En çok sadaka verenler ise kadınlar olurdu. Daha sonra namazgahtan ayrılırdı. Sahih Müslim 1472 Ümmü Atiye radiyallahu an şöyle haber vermiştir. Hz. Peygamber aleyhisselam her iki bayramda da bize evlenmemiş genç kızları, perde ehli hanımları namazgaha götürmemizi emretti. Hayızlı kadınlara da Müslümanların namaz kılacakları yerden uzaklaşmalarını emretti. Sayıh Müslim 1473 Hz. Ayşe radiyallahu an şöyle anlatır. Bir defasında yanımda Ensar kızlarından ikisi olduğu halde Ebu Bekir yanıma geldi. Onlar Boğaz gününde Ensar'ın yek Ensar'ın yek diğeri hakkında söyledikleri şiirleri teenni ediyorlardı. Ancak bu kızlar şarkı söylemeyi bir meslek edinmemişlerdi. Ebu Bekir radıyallahu an Allah Resulü aleyhisselam evinde şeytan mızmarımı diyerek beni azarladı. Bu bir bayram günüydü. Bunun üzerine Resul Ekrem aleyhisselam ey Ebu Bekir her topluluğun bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır buyurdu. Sahih Müslim 1479. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlatır. Habeşdiler Allah Resulü'nün Aleyhisselam yanında mızraklarıyla oyunlar yaptıkları bir sırada Ömer bin Hattab radıyallahu an çıka geldi. Hemen oynayanları uzaklaştırmak için çakıl taşlarına uzandı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onları bırak oynasınlar ey Ömer buyurdu. Sayih Müslim 1485. Abdullah bin Zeyd Mazini radıyallahu an şöyle haber vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselam namazgaha gidip yağmur duası yaptı. Kıbleye döndüğü sırada elbisesini ters çevirdi. Sayih Müslim 1486. Enes bin Malik radıyallahu an ''Hazreti Peygamberin yağmur duasında ellerini koltuklarının beyazlığı görününceye kadar kaldırdığını gördüm.'' demiştir. Sayı Hüslim 1490 Enes bin Malik radiyallahu anh rivayet ettiğine göre ''Bir cuma günü Hazreti Peygamber aleyhisselam ayakta hutbe okurken Daru kaza tarafında zamanında mevcut olan kapıdan bir kimse mescide girdi. Resulullah'ın karşısına dikilerek şöyle dedi. ''Ey Allah'ın Resulü aleyhisselam.'' Mallar, hayvanlar helak oldu, yollar kapandı. Yüce Allah'a dua etti, bize yağmur versin. Hazreti Peygamber hemen ellerini kaldırarak Ey Allah'ım bize yağmur ver, ey Allah'ım bize yağmur ver, ey Allah'ım bize yağmur ver diye dua etti. Enes radiyallahu anh sözlerine devamla Allah'a yemin olsun ki o sırada biz gökyüzünde hiçbir bulut parçası görmüyorduk. O zaman Selida ile aramızda ev, bina hiçbir şey yoktu. Derken Resulullah'ın ardından kalkan şeklinde bir bulut parçası görüldü. Semanın ortasına varınca yayıldı. Sonra da yağmur yağmaya başladı. Yemin olsun bir hafta güneş yüzü göremedik. Gelecek cuma günü yine Resulullah ayakta hutbe irat ederken aynı kapıdan birisi girip peygamberin karşısına dikilerek ''Ey Allah'ın Resulü! Mallar helak oldu. Yollar kesildi. Allah'a dua et de artık bu yağmurları bizden dindirsin.'' dedi. Enes radiyallahu an bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam ellerini kaldırarak Ey Allah'ım etrafımıza üzerimize değil ey Allah'ım tepelere bayırlara dere içlerine ve otlaklara yağdır diye dua etti. Bunun üzerine hemen yağmur kesildi. Biz namazdan çıktığımızda güneşte yürüdük. Sahih Müslim 1493